Hocam, e, benim görümcem düğün olacak. E, hı hı. Düğün hediyesi olarak ona eşya düşünüyorum. Bu aldığı eşya zekat olarak kabul edebilir miyim acaba? Zekatım sayılır mı? Hı hı. E, müsaadenize bir sorum daha alalım. Da Peki, e, yani düğün yapacak olan kişiler zengin mi, fakir mi? Orta haldeyiz. Yani fakir sayılmazlar. Hı. Tamam, buna göre bir cevap e, alalım hocam. Bir diğer da. sorumda Buyurun. hocam, e, bir yakın Mısır kasasında kazasında vefat etti. Kendi sürerken yani vefat etti. O arabayla sigortaya dava açmayı düşünüyorlar. Yani kan parası diyorlar. Bu kan parası acaba helal olur mu? Durumu tekrar açıklayalım mı? Yani bir trafik kazası ee, olmuş bir ölüm olmuş galiba hı. değil mi? Evet. Süren kişi vefat etti. Arabada yeniydi yani yeni almıştı. Ee, bu sigorta şirketine dava açmayı düşünüyorlar. Hani ölüm olay olduğu için. Hı hı. Buradan alınan para helal olur mu? Kıdala'dan alınan para helal olur mu? Teşekkür olurunuz. ederiz efendim. Evet Esra Hanım'ın sorularına başlayalım hocam. Şimdi e, düğün takısını zekat olarak sayabilir miyiz diyor. Eşya almak istiyorum. Yani değil. işte bu altın olabilir, bir ev eşyası olabilir. Hı -hı. değil mi? Koltuk. Yani herhangi bir şey olabilir. Masadır vesaire. Eğer düğün yapan e, kimse gerçekten zekat alacak konumda fakirse... Hediye, zekat kabiliğinden alabilir. Hı. Ona da bu benim zekatım demesi gerekmiyor. Yani kendisi o niyetle alabilir. Yani taktığı altını da aldığı ev eşyasını da onun bedelini zekat olarak sayabilir. Bir şartımız var. O da karşı tarafın. Bunu hediye verdiği, hediye diye verdiği yani düğünde takı diye verdiği ama kendisinin zekat diye niyet ettiği o karşı tarafın dinen zekat alacak konumda fakir olması lazım. Hani ben onu öğrenmek için sordum ama Orta, orta dendi. dendi. Orta, orta hali hali de... bizi bize çok anlam ifade etmiyor. Evet. Yani vatandaş kendi yağıyla kavruluyor Orta diyor ama iki türlü zengin var Celil Bey. Birisi zekat verecek konumda olan zengin. İkincisi zekat verecek konumda değil ama zekat da almayacak konumdadır. Hmm. Bunlar kimler hocam? Şöyle düşünün. Mesela sizin iki eviniz var. İki tane daireniz var Ankara'da. Birisinde oturuyorsunuz. İşte 1500 lira geliriniz var. Evinizin birisini de kiraya verdiniz. 500 lira da oradan geliyor. 2000 de iyi yiyip bitiriyorsunuz. Yani biriktirdiğiniz bir para yok. Yıl sonunda e, zekat vermeyeceksiniz. Ama, Ama geçim üniteli ediyor. Tabii. İhtiyaç fazlası bir eviniz olduğu için siz zekatla alamazsınız. Yani birken elinizde nakit para olmadığı için e, evinizi de ticari amaçla değil bir gelir getirici amaçla elinizde bulundurduğunuz için o dairenin bedelinden zekat vermeyecek, gelirinden zekat verecek. O geliri şayet diğer gelirlerle birlikte nisap miktarına ulaşırsa, bugün altın 86 bin lira filan 90 bin lira desek 9, 80 gram 8, 9, 72 7, 7, 7 bin, bin lira, lira filan evet. yani 7 bin lira filan birikecek ve üzerinden de bir yıl geçecek ama böyle birikmiyorsa bu zekat vermeyecek. Ama ihtiyaç fazlası evi olduğu için zekat da alamaz. Hmm. Tamam mı? Evet. Diğer... Dolayısıyla diğer yani o bizim dindeki zenginlik, fakirlik ölçüsü belli. Evet. Dinen zengin sayılıyorsa ister zekat verecek konumda, ister zekat alamayacak konumda olsun ona zekatını sayamaz. Şimdi konuya gelince zaten sigortalar bir ölüm esnasında yani siz arabanızı kasko sigortası yaptırıyorsunuz ya hı hı. o zaman bunun bir karşılığı var zaten. Devlet bunu koyumu, koymuş ya? Yani bir ölüm olduğunda ölüm, ölene şurada ödenir diyor. Zaten sigortayı mahkemeye vermeden onu ödemesi lazım. Şayet ödemiyorsa yani mahkemeyle alma, e, ancak ödüyorsa o zaman mahkemeye verir ve mahkeme sonucunda alırsa o e, helal olur. Çünkü evet. yasal bir şeydir yani zorlanmıyor. Çünkü baştan öyle anlaşıyorsunuz siz. Öyle para veriyorsunuz. Yani zaten sigortalar e, çok sayıda insanın katıldığı bir, karşılıklı bir sosyal yardımlaşma ve dayanışmadır. Siz e, otomobilinize kasko yaptırıyorsunuz. Diyelim ki 10 e, senede bir değerlerden 10 bin lira ödüyorsunuz. Ama hiç sigortadan şey almıyorsunuz. Evet. E, yani arabanız kaza yapmıyor. Hiç para almıyorsunuz. Ama birisi var ki arabasını sigorta ettiriyor. E, bin lira veriyor diyelim. Ee, işte 8. ayda arabası gaza yapıyor, pert oluyor. Ee, hurdaya çıkıyor. 30, bin 40, Ondan sonra 30 bin, 40 bin 40 bin lira alıyor. Bak siz 5 bin lira verdiniz mesela. 10 bin lira verdiniz. Bir kuruş almazken öbürü 6 ay sonra, 7 ay sonra şu kadar para alıyor. Biz bunu önceden biliyoruz zaten. Bu kitlelerin e, peşinden kabul ettiği bir sosyal yardımlaşma ve dayanışmadır. Faiz de değildir. Dolayısıyla o e, sigortadan, şeyden, kasko e, sigortasından alabilir. Yani onun bir şeyi yok. Yani verilmediği takdirde dava edilebilir yani. Tabii. Yani normalde vermesi lazım. Yani. Hmm. Evet.